Muamelatta takva, yani bitmiyor hayatın her safhasında, kalp alemi ne şekilde olacak, merhamette takva, imanın lezzeti merhamet cenab Kur'an-ı Kerim'e en çok Rahman ve Rahim esmasını bildiriyor. Ben ne kadar merhametliyim? Mevlana Hazretleri kendinden aşağılara merhametli ol ki senin yukarıdakilerin de sana merhametli olsun buyuruluyor. Yine Efendimiz buyuruyor nefsim kudret elinde Allah'a yemin ederim ki birbirimize merhamet etmediğiniz müddetçe cennete giremezsiniz. Sabit diyor ki yarın biz, biz merhametliyiz diyor. Çocuğumuz, akrabamız vesairemiz, Efendimiz yok diyor. Benim de kastettiğim merhamet sizin anladığınız şekilde yalnızca birbirimize olan merhamet değildir. Birlikçe bütün mahlukata şamil olan merhamettir. Evet bütün mahlukata şamil olan merhamettir buyuruyorlar. Yani nereye kadar? Bir karıncaya kadar. Mekke fethine giderken yavrularını emziren bir köpeğe kadar merhamet. Yuvası yakılan bir karıncaya kadar merhamet. Kesilen bir kurbanan bir merhamet. Bu merhametin bir ötesi de isar halidir. O da kendinden koparıp vermedir. Bu da bir zirve bir merhamettir. Cenab-ı Hak bu hali çok seviyor. Ayet-i de Hacir suresinde kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerini tercih ederler kendileri zaruret içinde bulunsalar dahi kendilerini tercih ederler. Kim bunlar? Ensar. Ensar muhacirlere daima kendi tercih ettiler. Hurma topladılar. Hurmayı paylaşacaklar. Bir kısmını hurmayı az gibi gösterdiler. Çünkü muhacir az, azın alacaktı fazilette. Kendilerine ait kısmını otlarla doldurdular. Çok gibi gösterdiler. Muhacire fazlasını verdiler o şekilde. Burada ayet-i kerime Kendine zaruret içinde bulunsa bile onları kendi tercih ederler. Ubeydullah Ahrar Hazretleri, İstanbul'un fethinde manen bulundu. Açtım diyor, bir insan geldi, açın beni doyur dedi diyor. Bir ahçeye gittim, bu sarım temizdir, param yok dedim diyor. Tabakları kurularsan, işine yarar, şu aç insan bir, bir lokma ekmek ver dedim diyor. O da bir yemek verdi ben de başında durdum diyor. Ben de açtım ama diyor. onu daha doyunca yıkar yedirdim diyor. Sonra diyor o sarımı çıkardım koydum diyor. Ahçı almak istemedi ama yok ben sana söz verdim al bu sarı dedim diyor. Sarımı bıraktım orayı diyor. Sonra çok zengin oldum diyor. 2000 bin işçi çalışıyordu çiftliğimde diyor. Yine ben iki 3 hastayı tedavim altına aldım. Onları tedavi ediyordum bakıyordum bakımın üzerime aldım. Öyle bir hal geldi onlar atlarına kaçırır gibi oldu. Ben birkaç tesis su getiriyordum onların altlarını yıkıyordum. Sonra hastalık bana geçti. Yine ben ona hizmetimi devam ettim. Bu zat İstanbul'un fethinde bulunuyor. Beyazıt zamanında Ubaidullah Ahrar Hazretleri'nin oğlu geldi. Beyazıt diyor ki babam diyor Fatih diyor İstanbul'u fethederken diyor bir pir geldi diyor. Babama dedi ki diyor korkma dedi Allah seninle beraberdir. Hepimiz senin yardımındayız dedi diyor. Babam Fatih küffar çok güçlü dedi diyor. Açtı diyor şeyini diyor, cübbesini diyor. Sanki bir ordu akıyordu diyor. Tarif et diyor 2. beyazda Ubeydullah Ahranoğlu tarif etti. İşte bu diyor benim babam Ubeydullah Ahrardı diyor. Velhasıl İsar çok mühim. Yani kendinden fedakarlık. Cömertte zirveleşme. Takva hali. Sabır. O da takva. Değişen şartlarda muazeni bozmama. İlk andaki o mühim. Sonra gevşer bu. Dünyevi tarafı acı. Ahiret tarafı çok parlak. Cenab-ı Hak sabredenlere müjdeli olsun. Bütün peygamberler bir sabır imtihanından geçiyor. Hatta bütün varlıkla kendi bütün insanlar birliği, bir insana öyle bir güç veremez. Süleyman aleyhisselam ki cinlere, şeytanlara, şeylere hükümranlı rüzgarlara devam ediyor. Onu bile Cenab-ı Hak tahtının üstüne ölü bir ceset gibi bıraktık buyuruyor. An geliyor. İhsan. Cenab-ı Hak bir müminin her şeyin güzel olması, ah buyur, buyuruyor Cenab-ı Hak. İş dünyası en güzel olacak, dış dünyası en güzel olacak, yaptığı iş mesleği en güzel olacak. Hali, hareketi, ahlakı en güzel, ah sünû buyuruluyor. İhsan 190 küsür küsur yerde geçiyor muhtelif kanıtlarda. Diğer bir manada ihsan ilahi kameranın altında olduğunu duyarlı olabilme, kalpte bir şuur haline gelmesi. Zaten bu ilahi kamera kıyamet günü açılacak, oku kitabın bugün nefsin sana kafidir denecek. Yerde şehadet devam ediyor. Yine Fusulet Suresinde deriler, gözler, kulaklar da iştirak edecek. Onlar da işlediklerini söyle Gözler, bu gözler neler gördü? Bu kulak, yani bu ağızdan neler çıktı? Bu vücut nerelere gitti? Hep orada kendi şu hayatımızı yeni baştan seyredeceğiz orada. Ve lazım, ihsan işte kendimizi daima ilahi cibirit hadise, ilahi kameranın altında olduğumuzu kalpte bir idrak bir şuur haline gelmez.